Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Etamcıbejoğlu hocamızla birlikteyiz. Programda işte malum olduğu üzere bu Esad Efendi Hazretlerinin hayatı ve menakıbından bahsediyoruz. Esad Efendi Hazretlerinin bu daha önceki programlarımızda işte bu Erbil'deki yapmış olduğu göreve kadar anlatmıştı hocamız.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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cümayin. Bu Esad Erbirli Hazretleri, Kudüs'e sürruh, Erbirli'deyken saliha bir kadın tarafından kendisi için yaptırılan bir tekkede meşrutiyetin ilanına kadar irşad hizmetiyle meşgul olmuştur. Mektubat eserindeki mektupların pek çoğu işte bu sırada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 Ve İstanbul'daki ve diğer yerlerdeki ifanında işte bu mektuplaşma suretiyle, evet bu mektuplara vermiş olduğu cevaplarla, evet onları ırşat faaliyetlerini o şekilde devam ettiriyor. Meşrutiyet ilan edildikten sonra e, hocam işte İstanbul'a bu ikinci gelişi var Esad Abdi Hazretlerinin tekrardan Kerem Dergah şehliği e, var. Arzu ederseniz oradan e, bahsedebilir misiniz? Tabi Esat Abdi Hazretleri 10 yıl memleketi Erbil'de kaldıktan sonra.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 tekkenin tekkelik formunu yeniden tamirlerle canlandırsalar diye düşünüyorum ama galiba o tamir yapılmış. Selimiye Dergah'a tamir edilmiş. Muhtemelen de bir kültür merkezi olması lazım. Değilse bile kültür merkezi haline dönüştürülmesi lazım. Esat Erimli Hazretlerine bir saygıdır bu. Ona verilen bir önemdir. Ve onun ruhunu şahat etmektir. Esad Efendi Hazretleri... Bir mani ve de şöyle bir şey var.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 isimleri zikredilse, Hacı Bayram Veli Vakfı, derneği, Kur'an kursu, camisi, bir tür yaşatıyorsunuz. Demek mana alimden hoşnut oluyorlar anılmaktan dolayı. Mevlana'nın dediği gibi, biz öldükten sonra gönüllerde yaşamaya devam edeceğiz diyor. Yani hatırlandıksa diriliyorlar. Unutursak unutulmuşluk mezarına gömülüyorlar. Esaderbî Hazretlerini unutulmuş mezarına, unutulmuşlar mezarına gömmeyelim. Hatırlatalım. Hatırlananlar hayatına döndürelim inşallah. Aklımdan hep öyle geçiyor. İnşallah Ankara'da da Esaderbî ile ilgili Esader diye Konya'da Allah razı olsun muhterem Durmuş abi bir derneğe açmış. Nedir dedim Esader'in açılımı? işte Esaderbî Hazretleri derneği oluyor. Yani, yani. Hmm. ne kadar hoşuma gitti. Esad-ı Elbihazitler'in oluyor diriliyor. İşte öldükten sonra ömrü bin sene, ömrü iki bin sene yaşamaya devam ediyor. Ömrün uzunluğu bu oluyormuş. Harrani Baba Bursa'da böyle söylüyordu bize. Öldükten sonra adının anılmasıdır ya, ömür budur diyor. Yoksa altmış, yetmiş sene hepimiz gidiyoruz. Ama adı yaşıyor. Heh. Sami Efendimiz yaşasın, Musa Efendimiz yaşasın. esad yaşasın, tahlakâr yaşasın, tahalhariri yaşasın.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 yani onun cemiyeti sufi kurması ve tasavvuf mecması çıkarması temelde döneme damgasını vuran tasavvuf kültürünün ıslahını ve şeyhlerin sufilerin daha iyi yetişip denetlenmesini amaçlamaktaydı fakir biz tasavvuf dergisini Hacı Gedikli abiyle oturduk bir debating müzakere, tartışma yaptık aramızda ne yapalım ne edelim Hacı Gedikli abi dedi ki dergi çıkaralım dedi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 makale yazılımlarına, panellere, sempozyumlara, konferanslara, sohbetlere bir araya gelmeleri ihtiyaç var. Bunlar yavaş yavaş Hüdayi Vakfı'nın çevresinde ve diğer buna benzer vakıfların çevresinde çoğalmaya başladı. Bu inşallah iyiye giden bir göstergedir. Allah tamamını erdirsin diye Çünkü Osmanlı medeniyeti hocam değil mi? Bu <gülüyor> vakıf medeniyetiydi yani Osmanlı dönemindeki evet. o vakıf sayısıyla Cumhuriyet'ten sonraki vakıf sayısı arasında e, bayağı bir azalma görüyoruz. Evet, 24 bin e, vakıf vardı. 20 bin vakıf yok edildi. 4 bin tane vakıf kaldı. Cumhuriyet'ten sonra vakıf sayısı 4 bine indi. Halbuki Osmanlı'dan gelen vakıf sayısı 24 bindi. Yani bir sivil toplum örgütlerini bu şekilde artması gerekiyor. işte. Bu Esad Efendi Hazretleri de cemiyet-i sufiyenin kuruluşu ve tasavvuf mecmuasının çıkarılması... Belki bu gaye, ondan sonra tasavvuftaki o bazı bozulmaları ıslah etmek. Sosyal ee... açılımı çok kuvvetli. Eser-i sosyal Önce derişin kalitesini evet. ve şeyhin kalitesini yükseltmek. Önce o balık baştan kokar. Osmanlı'nın sonuna doğru tasavvufta, e, tasavvufta bozulma olmaz da tasavvufu yaşayanlarda bozulmalar başlamış. Onu görüyor ve ona göre hem yayın yoluyla hem de dernek kularak. korumak suretiyle bir otokontrol sistemi tamam, oluşturmaya tamam. çalışıyor. Bak, ne kadar ileri bir düşünce. Efendim, tasavvuf eskiden hal idi, şimdi laf oldu. Eskiden yaşan öldü, şimdi lafı ediliyor. Öncelikle tasavvufun adı yoktu, hakikati gerçeği vardı. Şimdi tasavvufun adından bahsediyoruz, tasavvufu yaşayan yok. Bu şekildeki sözler, yine tasavvufun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 tarz o kadar. Fikir aynı fikir. Allah aşkı aynı Allah aşkı. Ama bu devirde anlatılmazsa farklı olmadı. Eski üslubu insanlar tenkir ediyor. Beğenmiyor, tanımıyor. Olmaz böyle şey diyor. Dünkü mantaliteydi o. Bugünkü mantalite aynısı değil. Bunu kabullenmek lazım. Bunu ben nasıl anlatayım bilemiyorum. İşte Esad-i Hazretleri yaptığı bu.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 Ve devamında sizin de bahsettiğiniz gibi işte tasavvufla alakalı konferanslar, seminerler, bu tür konuşmalar yapıyor. Ve bu neşriyat faaliyetiyle bu irşad görevlerini devam ettiriyor. Kıymetli hocam, bu Esad Efendi Hazretleri ile alakalı daha önceki programlarımızda pek çok menakıptan, hatradan bahsettik. Bazı şarıslar zikrettik. Arzu ederseniz bu 1931'deki e, 3 Şubat ve idanlarla alakalı bazı hatıralar e, zikrediliyor. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Zaman zaman işarette bulunacağız Allah nasip ederse. Bu Danimarka, Danimarka'dan gelen Karl böyle diyaloglar var. Kelami Dergahından Hatıralar diye, Hatırat kitabında epi bir malzeme var. Esat Efendi Hazretleri Karl Vett'e diyor ki bir gün Keşke bizim şu kelami dergahımızda, bizim bu dergahımızda yüce alemlere kapılar açılana kadar seyir-i içinde kalsan, yani Avrupa'ya dönme, bizim dergahda kal, seyir sürük sülük çıkart, olgunlaş manevi olarak. Bunu yaşadıktan sonra bizim yaşadığımız tasavvufi tecrübelerimizi ne manaya geldiğini anlasan,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 3 Şubat 1931 tarihinde Şeyh'in oğlu Mehmet Ali Efendi ve diğer Esad Elbili Hazretleri'nin 29 halifesi idama mahkum edildiler ve Menemen'de idam edildiler. Safa Camisi onlara cennet mekanı oldu. Esad Elbili Hazretleri'nin liderliği altında Devlete karşı komploya, komploya katılmakla suçlandılar, diyor Karl Vett. Esad Efendi Kudüs'e sırrı idama mahkum edilmişse de, yaşlı olduğu için idam edilememiş. Ancak bazı sebeplerden dolayı, hapishanede şaibeli bir şekilde vefat etmiş, şehit olmuştur. Halbuki benim Esad Efendi,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 Bir kamil insana gönlüm üzülür vahile. Bismillahi. Ya muntakim ya Allah. 84 yıl ömür sürdü meş ile. Mansur'un darına koştu aşk ile. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muntakim ya Allah. Hocam bu Esad Efendi Hazretlerinin bu vefatıyla alakalı daha sonra yine inşallah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 Yedi yaşında olarak ahirete gidiyor. Maneviyeti almayan kimse de sıfır yaşında yeni çocuk gibi bir bebek gibi ahirete intikal ediyor. Bu dünyada kendilerine yol göstermiş şehirlerin etrafında ahirette toplanırlar. Bu eğitimi almayanlar orada başıboş ve bilinçsiz kalacaktır. Yani berze hayatını yaşayacaktır. Ara hayat.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 tut elinden bir pir-i kamilin, yoluna gir, ol ehli kümmelin. Bismillahi. Efendim, bir Eser-i sohbetleri meşhur. Sohbetlerin birinde, Beyazlı-i Hazretlerinden bir örnek veriyor. Beyazlı-i büyük bir Allah dostu, Nakşi silsilesinin ilk sıralarında da yer alıyor. Beyazlı-i Hazretleri, Mezar, vefat edince... Mezarı mı, makam mı Hatay'da hocam? Hatay'daki, Hatay'daki o Beyazlı Beslami Hazretler makamıdır. makamıdır. Ee, mezarı kesinlikle değildir. Değildi, evet. Mezarı daha başka bir yerde. Evet. Şimdi Beyazlı Beslami Hazretleri vefat ediyor. Mezara defnediliyor. O büyük Allah dostu. Münkernekir melekleri başına geliyor, soruyor. Ne getirdin buraya? Beyazlı beslenme şaşırıyor.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 Ne istiyorsun bizden? Ben zenginim, sen fakirsin. Ne istiyorsun? Ancak şu zamana kadar ben Allahı arıyorum sanmıştım. Meğer Allah beni arıyormuş. Arayan aranandır. Aramak nedir peki? Aranan arayansa eğer kim kimdir peki? Bismillah. Ya burada yani bazı Müslümanlar dediği şu.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 Orada şu ayet-i kerimeyi delil gösteriyor bu tarikatla alakalı olarak. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ ve وَمِنْهَاجًا Ayetini her biriniz için bir şeriat ve minevver bir yol e, tayin ettik. E, buradaki minhaç kelimesini işte münever bir yol olduğunu söylüyor ve bu yolunda işte tarikat yani sufilerin e, yolu olduğundan bahsediyor. Yani bu tarikatı kendisi tarikat şeyhi ve tarikatı da e, bu manada e, tavsiye ediyor. Bununla alakalı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 Yani şeriat onlar tabii. Şeriat. Ama fazilet de geri. Tabii. Biz entelektüeliz. Biz malımızın kırta birini zekat avam verir onu. Şimdi bütün Kur'an avama inmiştir. Ben hava sormaya çalışıyorum. Ben malımın kırta birini vereceğim. Hayır. Kırta ikisini vereceğim. Maaşım ne lira? 10 bin lira değil mi? 10 bin liranın kırta biri nedir? 250 lira. Değil mi? 250 lira falan ne diyor? Öyle biliyorum ben. 250 lira...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 Yap, yapmazsan problem yok. Yani mezbur değilsin. Ama yaparsan aferin alıyorsun. Yapmazsan niye yapmadın diye bir itap, azarlama yok. Tamam. Ama yaparsan da aferin var. Evet. Mesbur değil. değil. Ama yaparsan bir aferin var. Ben aferin almak istiyorum. Ahirete fakir gitmek istemiyorum ben. Amelim zengin olsun benim. Ben Allah'ın sevgilisiyim. Allah benim sevgilim. Her şey ona feda olsun. İnnellaha in Allah isteramünel müminine enfsühüm ve emvalüküm bi enne lehum'l cennet. Cennet karşılığında Allah onların canını satın aldı, onların mallarını satın aldı. İştirâ satın aldı, satınanı Allah. Canımı verdim savaşta. Malımı verdim Allah uğrunda. Ben öyle olmak istiyorum. Niye cennet diyor? Çünkü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 meyvedir, özdür diyor zaten hocam. Herhalde Aynen. bu yani bu takva hayatı Aynen öyle. E, işin özü olmuş oluyor. Yani bu İslam'ı e, ihsan kıvamı da yaşamak Şimdi, olarak bu, şuna da biraz Şimdi elmayı, üç tane elma yediniz. Değil mi? Üç tane elma yedik. Eh, karnımız öyle elhamdülillah. Onu, suyunu sıkıyorsunuz, üç elmadan bir bardak su çıkıyor. Üç elmayı yemenin zorluğu ve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 Hakkıyla o yaşamak öyle kolay bir şey değil. Allah muhafaza buyursun. İlhan armutçu hocanın çok güzel bir sözü var. Allah ondan razı olsun. Allah yüz sene ömür versin, hayır ömür versin. Etem hocam dedi. Günah işlemeden bir gün geçirebilirim ben dedi. Ne yaparsın İlhan abi dedim. Otururum, akşama kadar namaz kılarım, ibadet ederim, gönlümü temiz tutarım, duayla Kur'an'la vakit geçiririm.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 Daha ve daha takva, takvalı yaşamayan bir insana niye takvalı yaşamıyorsun diye sorgulama hakkımız yok. Ancak farzlarda terk varsa, emir bir maluf nehi an-ı nükere onların üzerine yaparız. Ama en sonunda tısavvufu inkar eden bir akademisyen arkadaşım vardı. Ona dedim ki Yusuf suresinde vele darul ahireti hayru ahiret hayatı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 Takvadan kaçanlar da, ahmak olanlar kafacı çalışmayanlardır. Duyu understand mi diye, talebelere espri yapıyoruz. Böyle gülerek ve sohbetimizi böyle bitiriyoruz. Evet Kıymetli El dinleyenleri, Prof. Dr. Etem Cebecioğlu hocamızla birlikte, bir Gariplerin Kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle, hepiniz Allah'a emanet olunuz.